Tevhid ve sünnet cemaatinin hedefleri nelerdir? Hedeflerimizin neresinde olduğumuzu düşünüyorsunuz? Halis Bayancuk, Ebu Hanzala İsmimizden de anlaşılacağı üzere, cemaatimizin varlık nedeni, Allah'ın hakkı olan tevhid ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı olan sünnettir. Tevhid ve sünnet, kelime-i şehadetimizin bizlere yüklediği ana hedef ve sorumluluklarımızdandır. La ilahe illallah dediğimizde tevhid için, Muhammedun Rasulullah dediğimizde sünnet için Rabbimize söz vermiş oluyoruz. Tevhid ve sünnet merkezinde hedeflerimizi dört adımda özetleyebiliriz. Tevhid ve sünneti öğrenmek, ilim, güç nispetinde yaşamak, amel, yaşatmak, davet, bu uğurda karşılaştığımız zorluklara karşı birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek, cemaat. Şimdi bu maddeleri açalım a. Tevhid ve sünneti öğrenmek Tevhid ve sünneti öğrenmek, İslam olduğumuz ilk günden, emaneti Allah'a teslim edeceğimiz son güne kadar cemaatsel ve bireysel hedefimiz olmalıdır. Zira bu bilgi asıldır. Kulluğumuzun sıhhati, tevhid ve sünnet tasavvurumuzun sıhhatine bağlıdır. Dipnot De ki, ancak ben de sizin gibi bir insanım. Bana, ilahınız ancak tek bir ilahtır diye vahyolunuyor. Artık kim Rabbi ile karşılaşmayı ve ondan bir mükafat almayı umuyorsa, salih amelde bulunsun ve hiçbir şeyi Rabbine ibadette ortak koşmasın. Kehf Suresi 110 Yazının Devamı Kur'an-ı Kerim, amelin kabulü ve ahirette mükafata dönüşmesi için, ikisi bu ayette zikredilmek üzere, toplamda üç şart belirlemiştir. Ameli yapanın, Allah'a şirk koşmayan bir muvahhid olması, amelin salih olması, yani şeriata, peygamberin sünnetine uygun olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir amel yapar, yaptığı amel sünnetimiz üzere olmazsa ameli reddedilir. Buhari, Müslim İhlaslı olmak Yalnızca Allah rızası için amel yapmak, hiçbir gayeye Allah rızasına ortak kılmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Allah buyurur ki, Ben şirkten mustağni olanım. Kim bir amel yapar ve amelinde benim dışımda birini ortak kılarsa, onu da, amelini de terk ederim. Müslim. Bil ki, ilim üzere ol. Şüphesiz Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Muhammed Suresi 19 Bu hitap, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında her birimizedir. Ki Allah Resulü, ayette yer alan hükmü her Müslim erkek ve kadına genelleştirmiştir. İlim talep etmek her Müslim ve Müslim'e üzerine farzdır. i̇bn Mace Yapılan dersler, okuma programları, uygulanan eğitim müfredatları bu hedefe yöneliktir. B. Yaşamak, salih amel Tevhid ve sünneti öğrenmenin aslı amacı, onu yaşamak, salih amel olarak hayata yansıtmaktır. Kur'an'ın terbiye metodundan öğrendiğimiz kadarıyla, bunu sağlamak iki şekilde mümkündür. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak ve sahih bir imana sahip olmak. İslam'ın yaşanmasına olanak sağlayan, münkerin ve fuhşiyatın yasaklandığı, iyilik ve takvanın yaygınlaştırıldığı İslami bir toplum oluşturmak. Çünkü sahih iman, bizi Allah'a yöneltir. Rabbimize yaptığımız bireysel kulluğumuzu istikamete sokar. İslam toplumu ise, toplumsal olarak bizi İslamlaştırır. Bireysel olanı ıslah ettiğimiz gibi, toplumu, kamusal alanı da ıslah ederiz. Yani, İslam'ı bir bütün olarak yaşarız. Bugün en ciddi problemimiz, İslami bir toplumdan dardan yoksun oluşumuzdur. Mescitte, evde, cemaatsel ortamlarda İslam var, ancak siyasette, Ticarette, medyada, eğitimde İslam yok. Bireysel çabamızla toplumsal kötülüğe karşı direniyoruz. Hemen şunu belirtmeliyim ki, birinci hedefe ne kadar yakınsak, ikinci hedefe o kadar uzağız. Bu nedenle dinimizi bir bütün olarak yaşamakta zorlanıyoruz. Zira hayata, topluma, ticarete, kamuya, eğitime yön veren biz değiliz. Bizim değerlerimiz değil. Şirk, bidat ve masiyet üzere kurulu bir toplumda, azınlık olarak yaşıyoruz. Rabbimden dileyim, içinde İslam'ı yaşayabileceğimiz, dinimizde fitneye düşmeyeceğimiz, küresel tuhyanın kirli oyunlarına bulaşmayacağımız bir toprak parçasıyla bizi rızıklandırmasıdır. Her birimizi meşgul eden düşünce, dualarımızı süsleyen, umut ve çare aradığımız gündemimiz tam da bu olmalıdır. Bize düşen fiili ve kavli olarak sürekli dua etmektir. Fiili dua, arayıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabile kabile, fert fert, çadır çadır gezip onu ve davetini koruyacak insanlar araması gibi. Medineli Ensar'la işte böyle bir arayış esnasında karşılaştı. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Kavli dua bizim durumumuzu yaşamış ve dualarına icabet edilmiş müminlerin duasıyla Allah'a yönelmektir. Allah Resulüne öğretilen dua. De ki, Rabbim. Gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı sağla. Kendi katından bana, İslam'ı zafere taşıyacak yardımcı bir kuvvet ihsan eyle. İsra Suresi 80 Firavun fitnesinden çekinen ve arayış içinde olan müminlerin duası. Kaminden bir grup genç dışında kimse Musa'ya iman etmedi. O gençlerde. Firavun ve ileri gelenlerin kendilerine işkence etmesinden korkarak iman etmişlerdi. Çünkü Firavun, yeryüzünde üstünlük taslayan bir despot ve haddi aşan bir taşkındı. Musa demişti ki, ''Ey kavmim, şayet Allah'a inanıp O'na teslim olduysanız, yalnızca O'na tevekkül edin.'' Bunun üzerine, ''Allah'a tevekkül ettik.'' demişlerdi. ''Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuna fitne kılma.'' Bize üstün gelirlerse, hak yolda olduklarını zannederler. Onlara fitne olmuş oluruz. Ve bizleri rahmetinle kafirler topluluğundan kurtar. Yunus Suresi 83-86 Evet, şu an İslami bir cemaatin içinde, İslami bir toplumun yurdun çok uzağındayız. Ama ümitsiz değiliz. Arıyoruz, soruyoruz, okuyoruz, en küçük bir ihtimalin dahi peşine düşüyoruz bu daveti koruyacak birilerini bulana kadar da aramaya devam edeceğiz. Allah bizimle halkı zalim olan bu belde arasında hükmedene dek sabretmeye devam edeceğiz inşallah. C. Yaşatmak davet. Hedefimiz, bireysel ve cemaat anlamda bir davet cemaatine dönüşmek, Resullerin vazifesi olan Allah'a davet görevini basiret üzere yerine getirmektir. De ki, işte bu benim biricik yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar, Neye, niçin ve nasıl olacağını bilerek, programlı ve düzen içinde basiret üzere Allah'a davet ediyorum, ediyoruz. Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf Suresi 108 İstiyoruz ki Kur'an ve sünnetin apaçık delilleriyle, alimlerin fetvaları arasına sıkıştırmadan, kalpleri genişleten, aklı ikna eden, herkesin anlayacağı şekilde davet edelim. Anlaşılır davet. Davetçilerin baskı ve korku ile sindirildiği, bilinçli olarak sesi kısılan tevhid davetini, en gür sesimizde ulaşabileceğimiz son noktaya ulaşana dek haykıralım. Davetçilerin baskı ve korku ile sindirildiği, bilinçli olarak sesi kısılan tevhid davetini, en gür sesimizde ulaşabileceğimiz son noktaya ulaşana dek haykıralım. Açık davet. Belli meseleler konuşularak kısırlaştırılmış tevhidin, hayatın her alanını ilgilendirdiğini gösterelim. Bütün Davet Yerele mahkum edilerek evrensel boyutu unutulmuş tevhidi, tüm dünya dillerine konuşulacak şekilde yayalım. Evrensel Davet Rabbimize hamd olsun, davete başladığımız 2007 yılından bu yana, O'nun lütfuyla ciddi bir mesafe ettik. İnsanlar, lafın eğilip bükülmeden, en açık haliyle, en anlaşılır ve güncel örneklerle, Kur'an ve sünnetin apaçık muhkem naslarıyla tevhidi duymuş oldular. Bunun için kardeşlerimiz bedeller ödedi, ödemeye de devam ediyor. Anlaşılır davet konusunda hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Yine hamdolsun, açık davet konusunda iyi bir noktadayız ve Rabbimizin lütfuna müteşekkiriz. Evrensel davet ve bütüncül davet konusunda henüz yolun başındayız ve yapmamız gereken çok şey var. Evet. Davet yaşadığımız topraklarda duyuldu, ülke sınırlarını aşıp farklı coğrafyalarda etki bıraktı. Bu doğrudur. Allah'a hamdolsun. Ancak bu, bizlerin yolun başında olduğumuzu ve daha çok çalışmamız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Teknik imkanları kullanma konusunda çok gelişmeli, ilerleme kaydetmeliyiz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve gelişmelere hızlı uyum sağlayıp davetin yayılması için kullanmalıyız. Tevhid ehli içinde potansiyel taşıyan insanları tespit edip, enerjilerini tevhid davetine yönlendirmeli, teknik ve pratik bilgilerinden istifade etmeliyiz. Fiziken uzak olsak dahi, teknik imkanlarla mesafeleri kaldırmalı, manevi bir masa etrafındaymış gibi beraber çalışabilmeliyiz. Muvahhidler arasında ciddi potansiyeler, teknik uzmanlar mevcut. Ancak ya bireysel davet yapıyor ya da bilgilerini dünyanın geçici nimetleri için kullanıyorlar. Bu potansiyelin tespiti, ilgilenilmesi ve yönlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. d. Cemaat Yukarıda saydığımız asli hedeflerin gerçekleştirilmesi, kazanımların korunması, çalışmanın sürekliliği, süreçlerin ortak akılla değerlendirilmesi ve süreç içinde yaşanacak zorluklarda hakkın ve sabrın tavsiyesi için cemaatleşme gereklidir. Aksi halde çalışmalar bireysel düzeyde kalacaktır. Etkisi sınırlı olacak, çalışmanın sürekliliği sağlanamayacaktır. Bir diğer nokta, bu yolda sayısız tuzak ve imtihanla karşılaşırız. Her biri dağları yerinden oynatacak tuzak ve bebeklerin saçını ağartacak imtihan karşısında, desteğe, dayanışmaya ve elimizden tutulmasına ihtiyaç duyarız. Bazen kafamız karışır, hakkı tavsiye eden bir ses şüphe bulutlarını dağıtır, yakinle donanırız. Bazen nefsin isteklerine yenik düşecek gibi oluruz. Sabrı tavsiye eden bir ses, şevhet bulutlarını dağıtır, direnç kazanırız. Bazen yorulduğumuzu hissederiz, elimizden tutan bir el, yorgunluğumuzu alır, kaldığımız yerden yola devam ederiz. Hamdolsun, hizmetlerimizi cemaat olarak ifa ediyoruz. Cemaatleşmede hedefimiz, tüm bireylerin akide ve menheci anlaması, akide ve menheç birliği sağlamak. Değişen şartlarda, istikameti kaybetmeden Kur'an ve sünnet rehberliğinde istişareyle karar alabilmek, cemaat programlarına katılan kardeşlerin meziyetlerini tespit etmek, işlemek ve hizmete kanalize etmek, akide birliği içinde olduğumuz muvahhid cemaat ve yapılarla iyilik ve takva hususunda yardımlaşmak, öneri yapıcı eleştiri kapısını açık tutarak tüm kardeşlerimizin mücadele sürecine dahil olmasını sağlamak, mücadeleye uygun olmayan, kalbi fitneye meyilli, rahatına düşkün, bireysellikten kurtulamayan, ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeyen, itaat, izin, saygı ahlakını kazanamayan, cemaat içinde cemaatleşme eğilimi olanları ıslah etmek, olmuyorsa saflardan uzaklaştırmak. Cemai hedefler konusunda, her birimizin özel muhasebe yapması gerekir. Ben ve cemaatin bu hedeflerin neresindeyiz? Bu, hem bizim hem de cemaatin gelişmesi açısından daha verimli olacaktır. Sizden, her işin özel afetleri vardır sözünü çok işittik. Yöneticilik sorumluluk yapanların nelere dikkat etmesi gerekir? Doğrudur. Her işin kendine özel afetleri vardır. Her insan yaptığı işin afetlerini bilmekle yükümlüdür. Ticaretin afetiyle ilmin afeti, yöneticilik afetiyle memuriyet afeti elbette bir değildir. Afetten kastımızı açıklayalım önce. Afet, her yola konulmuş, yolun tabiatıyla uyumlu, şeytani ve nefsi tuzaklardır. Kişi bunları bilmez ve sakınmak için çabalamazsa, salih ameliyle cehenneme sürüklenen bedbahtlardan olur, bundan Allah'a sığınırız. Ateşin kendisiyle tutuşturulacağı insanların alim, şehit ve zengin olduğu düşünülürse, amelin afetinden sakınmamanın tehlikesi daha iyi anlaşılır.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 ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme götürülür. Sonra ilim öğrenen, öğreten ve Kur'an okuyan bir adam getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır, o da kabul eder. Der ki bu nimetlerle ne amel yaptın? Der, ilim öğrenip insanlara öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum. Allah der ki yalan söyledin, ilmi sana alim densin diye öğrendin. Kur'an'ı da sana kâri densin diye okudun. Sonra emredilir ve o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme götürülür. Bundan sonra Allah'ın mal konusunda genişlik verdiği ve malın her sınıfından kendisine verdiği zengin getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır, o da ikrar eder. Allah der ki, ne amel yaptın bu mallarla? Der ki, senin sevdiğin hiçbir yol bırakmadım Mutlaka o yolda infak ettim. Allah, yalan söyledin. Sana cömert densin diye infak ettin ve denildi de. Buyurur. Sonra bu adam da yüzüstü sürüklenerek cehenneme götürülür. Müslim. Yazının devamı Kaydedeceği mafetler, cemaatin çalışma metodu göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Bu noktaya dikkat ederek okunmasını tavsiye ediyorum. Zira farklı bir metotla hizmet eden başka bir cemaat için farklı tespitler yapılabilir. A- Yöneticiliği istemek. Yöneticiliğin özel ve genel tüm afetleri onu istemeye bağlıdır. Yöneticilik isteyen, farkında olsa da olmasa da onun afetlerine meftun olacaktır. Hiç şüphesiz sizler yöneticilik konusunda hırslı olacaksınız. Ancak o, Kıyamet günü pişmanlık olacaktır. Ondan faydalanmak ne güzel, ondan ayrılmak ne kötüdür. Buhari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinde yöneticilik hırsı görürse ona görev vermezdi. Derdi ki, iş yöneticilik isteyeni işlerimizde görevlendirmeyiz. Buhari, Müslim. Çünkü yönetici olma hırsı kişiyi nefsiyle baş başa bırakır, ilahi yardımdan mahrum bırakır. Ey Abdurrahman bin Semure, yöneticilik isteme. Çünkü yöneticilik istersen, Allah'ın yardımından mahrum olur, nefsine havale edilir, onunla baş başa bırakılırsın. Onu istemezsen ve sana verilirse, Allah'tan yardıma nail olursun. Buhari, Müslim Haliyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yöneticiliği hırslı olana görev vermezdi. Böylece onu, görevin afetinden, Müslimleri de, onun zararından korurdu. B. Başarıları kendine nispet etme. İslam inancına göre elde edilen tüm başarılar Allah'tandır. Başarı Allah'a değil de şahıslara nispet ediliyorsa, orada itikadi ve ahlaki sorunlar var demektir. Bedir zaferinin ardından inen şu ayetler, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yardım zafer, yalnızca Allah katındandır. Enfal Suresi 10 Onları öldüren siz değildiniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman sen atmıyordun. Fakat Allah da asılatan Müminlere zafer nimetini tattırmak ve onları onunla güzel bir imtihana tabi tutmak için böyle yaptı. Şüphesiz ki Allah, işiten ve dualara icabet eden Semih, her şeyi bilen alimdir. Enfal Suresi 17 Mümini İslam'a hidayet eden Allah'tır. Amele muvaffak kılan Allah'tır. Güzel bir netice almasını sağlayan Allah'tır. Hezimetten koruyan Allah'tır. Tüm hayır ve güzelliklerin sahibi Allah'tır. Buna rağmen başarıyı kendinde gören, nankörlük eder, tüm bu nimetleri inkar etmiş olur. Bu afetin bir adım ilerisi, nankörlüğe zulüm eklemek ve kul hakkına girmektir. İçinde bulunulan durumu geçmişe kıyas edip, geçmişte aynı görevi yapan kardeşlerin başarısız olduğunu ima etmektir. Oysa görevli her kardeş kendine söyleneni yapmış, o işe yönelik cemaat politikasını gözetmiştir. Örneğin, bir bölgede görevli kardeşe oranın özel şartları gözetilerek sert ve tavizsiz olması söylenmiş olabilir. Amaç hasıl olmuş ve ıslah gerçekleşmişse, bir başka görevliye yumuşak, hoşgörülü ve musamakâr olması söylenir. Bu tabloya bakıp bir kardeşimize sert, diğerine yumuşak başlı diyemeyiz. Birinin iş yapma biçimini öğüp diğerini yeremeyiz. Ortada bir güzellik varsa, bu tüm kardeşlerimizin çabası, gözetilen siyaseti uygulaması ve Allah'ın muvaffak kılmasıdır. Belirli bir menhet çerçevesinde hareket eden cemaatlerde, atılan her adım bir öncekinin devamı, bir sonrakinin hazırlığıdır. Kişi sadece içinde bulunduğu şartları gözetiyor, Takdim ettiği hizmeti ilk adım gibi görüyorsa, cemaat kavramını hakkıyla anlamamış demektir. C- Kibir ve üstünlük duygusu İnsan dediğimiz kusurlu, zalim, cahil, aceleci, nankör, bencil varlık haddini bilmelidir. Kibrin kusursuz, tüm eksikliklerden münezzeh, bütün yüce sıfatların sahibi olan Allah'a yakıştığını, yalnızca O'nun hakkı olduğunu teslim etmelidir. Kibir zulümdür Allah'a ait olanı istemek, eşyayı yerinden oynatmaktır. Kibir sahibi, üç zulüm birden işler. Allah hakkında zulmeder, kendi haddini bilmeyerek nefsine zulmeder, kardeşlerini küçümseyerek kula zulmeder. Bundan olsa gerektir, kibrin zerresi dahi insanı ateşe sürükler, ahiret zilletine mahkum eder. Kalbinde zerre miskal kibir bulunan, cennete girmez. Müslim Kıyamet günü kibirliler, adam suretinde küçük karıncalar olarak diriltilirler Zillet her yönden onları bürümüştür. Buz isimli cehenneme sürüklenirler. Ateşin kıvılcımları onları kuşatır. Cehennem ehlinin irininden içerler. Tirmizi Kibrin çirkinliğine dair sözü uzatmak istemiyor, daha önemli gördüğüm bir meseleye değinmek istiyorum. Yönetici bir kardeşimiz, kibre kapıldığında nasıl anlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kibri şöyle tarif eder. İnsanları küçümsemek ve hakka karşı büyüklenmek. Bu nebevi tarife dayanarak diyebiliriz ki, kişi başkalarının yaptığı işi küçümsüyor, sürekli eksikler buluyor, yalnızca kendi yaptığı işten tatmin oluyorsa, eleştirilmekten, nasihatten, uyarıdan rahatsız oluyor, Nefsini savunmak için hak söze karşı büyükleniyorsa, kibre kapılmış demektir. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu, kibrin akıbetini göz önünde bulundurup, insanın sevk ettiği kötülüklerin tam zıttını yapmaktır. Kendi amellerinde kusur bulmak, başkalarının amellerinde güzellik aramak, olumlu yönlerini görmektir. Nasihate kulak vermek, eleştirinin yapıcı olanına razı olmaktır. D. Minnet etmek. Minnet etmek, yapılan hizmet ve iyilikleri başa kakmak, muhataplara sözde eziyette bulunmaktır. Riyâ gibi minnette, amelleri boşa götüren afetlerdendir. Ey iman edenler! Sadakalarınızı minnetle başa kakmak ve insanlara eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264 Minnet etmek çok çeşitli şekillerde olabilir. Bazen muhataba yaptığımız bir iyiliği dillendirerek, açıkça başa kakar, minnet ederiz. Bazen açık olmayan, iman yolu minnette bulunuruz. Çok yorulduğumuzu, insanların işini hakkıyla yapmadığından işin bize kaldığını, yıprandığımızı söyleriz. Bu yolla nefsimize zulmederiz. Çünkü hizmetimizin ecrini zayi ederiz. Kardeşlerimize zulmederiz. Çünkü minnet, muhatbe eziyettir. e-Gıybet ve emanete, sırra ihanet. Yönetici kimse, görevi nedeniyle birçok malumata sahip olur. İnsanlar onu emin kabul ettiğinden, sırlarını, sorunlarını, mahrem meselelerini ona iletir. Aynı şekilde, cemaat onu emin kabul ettiğinden, insanların sorunlarını onun aracılığıyla çözer, mahrem bilgileri onunla paylaşır. Tüm bu olaylarda kilit kavram, emin olmaktır. Alttan yukarı, yukarıdan aşağı işleyiş, sorumlunun emin olma sıfatıyla yürür. Yönetici bu bilgileri üçüncü bir kimseyle paylaştığında yalnızca gıybet yapmış olmaz. Yöneticinin bu konudaki gıybeti, emanete hıyanettir aynı zamanda. Hem yöneticilerine hem de yönettiklerine hıyanet etmiş olur. Sahabilerden Ebu Lübâbe anh, Allah Resûlü'nün sırrını işaret yoluyla dahi olsa ifşa edince ağır bir tehdide muhatap olmuştu. Ey iman edenler! Allah'a ve Resûle ihanet etmeyin. Ayrıca bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Enfal Suresi 27 Allah Resulü de yöneticiyi şöyle uyarır. Müslümanların işini üstlenen bir yönetici, onları aldatır bir halde ölürse, kesinlikle Allah ona cennete haram kılmıştır. Buhari Bu aldatma genel bir ifadedir. Müminlerin güvenerek ona emanet ettiği sır, mal, evlat, namus gibi her şeyi kapsar. Sorumluluk üstlenen kardeşlerimize tavsiyem şudur. Görev arkadaşlığı, dostluk, aile yakınlığı, özellikle eş gibi sebeplerle bir arada oldukları, yanlarında rahat konuşabildikleri ve güvendikleri insanlara çok dikkat etsinler. İnsan en rahat olduğu ve kendini güvende hissettiği anda şeytana av oluyor. Tecrübeyle sabittir ki birçok insan bu saydıklarımız yanında emanete hıyanet ediyor konuşulmaması gereken şeyleri konuşuyor. F. Müstakilleşme Bir yapı içinde görev alan kimse, hangi konumda olursa olsun o yapının bir parçasıdır. Bu bilinçle hareket etmeli, atacağı her adamın, vereceği her kararın tüm cemaati ilgilendirdiğini unutmamalıdır. Bir diğer nokta, uyum hassasiyetinin korunmasıdır. Dava adamı, hem beraber çalıştığı kardeşleriyle, hem de yöneticileriyle uyum içinde olmalıdır. Tepeden tırnağa tüm cemaatin, bir zincirin halkaları olduğunu, bir halkada yaşanacak kopukluğun tüm silsileye etkileyeceğini bilmelidir. Bu nedenle olsa gerek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, görevlendirdiği yöneticilere uyum tavsiyesinde bulunurdu. Allah Resulü, babamı Ebu Musa ve Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde dedi ki, ''Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.'' Müjdeliğin, nefret ettirmeyin ve uyum içinde olun. Buhari, Müslim Müstakilleşmek, cemaat görevinde kendi başınıza kararlar almak, keyfince ilişkiler tesis etmek, bazı insanları dışlamak, bazılarını kendine yakınlaştırmak, uyum ve ahengi bozmaktır. Müstakilleşmenin bir diğer alameti, müdahale ve uyarıdan rahatsız olmaktır. Bu, kişinin bağlı olduğu yapıdan, bilerek bilmeyerek uzaklaştığını gösterir. Bir diğer alamet, uyumu bozmaktır. Bazen kendi sorumlularına, bazen de altlarına uyumsuzluk gösterebilir. Şeytan ve nefsin ihvasıyla daha ileri gidip, işi muhalefete ve inatlaşmaya vardırabilir. Müstakilleşmenin bir diğer alameti, kendini cemaat yerine koymak, kendisiyle sorun yaşayan her bir insanın, ayrım yapmaksızın cemaatle sorun yaşadığına inanmaktır. Doğrudur. Bazı insanlar, cemaatin bütünüyle yaşadıkları itikadi ve menheci problemlerde yerel yöneticiye sorun çıkarırlar. Dengeli bir ilişki kuramamıştır, karşıdakine zulmetmiştir, sorunlarıyla ilgilenmemiştir, ön yargılı davranmıştır. Bu nedenlerle anlaşmazlık çıkmıştır. Yöneticiden kaynaklı bir sorun vardır. Cemaatten manen ayrılmış ve müstakilleşmiş kimse bu ayrımı yapmaz. Bazen farkında dahi olmadan, sorunu tüm cemaate teşmil etmeye çalışır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, müstakilleşmenin bazı sebeplerine de değinelim. Cemaatle itikadi veya menheci olarak farklı düşünmek. Bu, en başından olabileceği gibi, sonradan ortaya çıkmış da olabilir. Kişi bunun farkında da olabilir, olmaya da bilir. Bir cemaate girerken, ince eleyip sık dokumak, acele etmemek, ve her bir meseleyi derinlemesine anlamaya çalışmak lazımdır. Şayet gidişat esnasında böyle bir ayrılık ortaya çıkmışsa, bunu tespit etmek ve sorumlularla konuşmak gerekir. Sorun çözülebiliyorsa çözmek, çözülmüyorsa yolları ayırmak gerekir. Aksi halde ihtilaf kişiyi yanlış işlere sevk eder ve töhmet altında bırakır. Kişinin inandığını düşündüğü ilkeleri anlamaması. Allah, insana acelecilikle vasfediyor. İnsan her işinde olduğu gibi, öğrenmesinde de acelecidir. Düşünmeden, anlamadan, kendi gerçekleriyle karşılaştırmadan bazı şeyleri kabul eder, sözler verir. Onlarla imtihan olunca zorlanır, yapamaz. Burası yolun ayrım noktasıdır. Kimisi Allah'ın rahmetiyle kervanı yolda düzer, eksikliklerini giderir. Kimisi ise eksiğiyle yola devam eder, imtihanı kaybeder. Üzücü ama gerçek olan bir şey vardır. Çoğumuz kendimizi tanımıyoruz. Çünkü muhasebe yapmıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerimizden, zaaflarımızdan ve erdemlerimizden bir haberiz. Bu da hayatın ve kulluğumuzun birçok alanında zarar veriyor bize. Anlamadan kabul ettiğimiz ilkeler bizi zorlayınca, ilkeleri çiğniyor, müstakil davranıyoruz. Anlamadan kabul ettiğimiz ilkeler bizi zorlayınca, ilkeleri çiğniyor, müstakil davranıyoruz. Bizler, Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. Rabbimiz bizi cennete ve mağfirete, şeytan ve nefise ateşe davet ediyor. Biz bu iki çağrı karşısında bir yol ayrımındayız. Her an, her iş ve her adım bizim için yeni bir imtihan. Hangi sese kulak verecek, hangi davete icabet edeceğiz? Amir-memur, zengin-fakir, alim-cahil, evli bekar, çalışan-çalışmayan, sürekli afetlerle karşılaşıyoruz. Yolun genel afetlerine hepimiz muhatabız. Bir de her işin kendine özel afetleri vardır. Akıllı kimse, genel ve özel afetleri öğrenmeye çalışır. Allah'tan çokça yardım ister, elinden gelen çabayı ortaya koyar ve önde yürüyenlerin tecrübe ve nasihatlerinden faydalanır. Yolun tuzaklarına düşmemeye gayret eder. Ola ki düştü, ki her birimiz düşmeye mahkumuz, ayağa kalkar, tevbeyle üstünü temizler, şer'î bilgiyle eksiğini giderir, takvayla azıklanır ve yola devam eder. Düşmüş olmaya takılıp umutsuzluğa kapılmaz, ayağa kalkmaya fırsat verdiği için Allah'a hamd eder. İmtihanı kaybeden, afetleri öğrenmeyendir. Hiç afet yokmuş gibi rahat davranandır. Kendini ve kardeşlerini aldatandır. Düştüğü yerden kalkmak yerine, Rabbinin tevbe fırsatını gerisin geriye tepen, çamura saplanmaya razı olan, ve başkalarına çamur atarak temizlendiğini düşünendir. Başa dönersek, her yol ayrımı bir imtihan, her imtihan bir tercihtir. İhsan yolunu tutarsak lehimize, kötülük yolunu tutarsak aleyhimize yol tutmuş oluruz. Biz, ihsan yolunu tutmaya gayret edelim. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Selam ve duayla. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 77. sayısında yayınlanmıştır.